Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği filtresiz termik santrallere ek süre tanınmasını içeren yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesinin toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Fakat uyarıları da var. Tüsat yani Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği KoA çalışma grubu başkanı Profesör Doktor Arzu Mirci. Özellikle kömürlü termik santrallerin hava kalitesinin bozulmasına neden olduğunu ve solunum sağlığını tehdit ettiğini belirtirken bunun ülke ekonomisi açısından da önemli bir maddi kayıp oluşturduğuna dikkat çekti. Mirci solunum sağlığı açısından fosil yakıt kullanımının tamamen durdurulması gerektiğini dile getirdi. Profesör Doktor Mirci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosunun ardından şu değerlendirmeyi yaptı. Hekim olarak uyarılarımıza rağmen kömürlü termik santrallere hava kirletme izni veren yasanın Mecliste kabul edilmiş olması bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu yasanın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi bu konuda gerekli adımların atılacağı yönünde bizi umutlandırdı. Özellikle kömürlü termik santrallerin hava kalitesinin bozulmasına neden olduğu ve solunum sağlığını tehdit ettiği zaten biliniyor. Mirici termik santrallerin hava kalitesinin bozulmasına, havanın kirlenmesine yol açarak başta koa ve astım olmak üzere birçok akciğer hastalığının Artmasına neden olduğuna dikkat çekti. Mirici şöyle devam etti sözlerine. Esasen solunum sağlığı açısından fosil yakıt kullanımının tamamen durdurulması ve dünyada olduğu gibi bizim de önerimiz. Bu noktaya gelinceye kadar sorunun tüm paydaşlarıyla tartışılması ve bu konudaki mevcut bilgilerin maliyet hesabına katılması gerektiğini düşünüyoruz demiş kendisi. Evet fosil yakıtlardan artık tamamen çıkmak gerekiyor termik santrallere temelde son vermek gerekiyor. 350.org'un haberine göre Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı Madrid'de devam ederken Zonguldak kent merkezinde bir araya gelen yaşam savunucuları Türkiye'nin hala Paris İklim Anlaşması'nı onaylamadığına dikkat çekti. "Termi değil, Paris'i onayla" pankartı açtı. Çeşitli dövizlerin de taşındığı eylemde bir basın açıklaması gerçekleştiren yaşam savunucuları Çatal Termik Santrali'nin yıllardır kömürlü termik santraller yüzünden zehir soluduğunun altını çizerek bu durumun Türkiye'nin fosil yakıtlara dayalı enerji politikasının bir iz düşümü olduğunu belirttiler. İklim krizinin baş faillerinden olan termik santrallere karşı olduklarını belirten aktivistler, Türkiye'nin iklim krizi gerçeklerine uygun olarak dünyanın geri kalanıyla birlikte Krize karşı aktif mücadeleye katılmasını talep ettiler. Bunun içinde Paris İklim Anlaşması'nın bir an önce mecliste onaylanmasını ve iklim kriziyle mücadelede zayıf durumda olan Türkiye'nin ulusal katkı niyet beyanının güncellenmesi gerektiğini vurguladılar. Evet artık Türkiye'nin de kömürden çıkması gerekiyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda aynı zamanda yok oluş isyanı aktivistleri de Büyük bir eylem gerçekleştirdi. Madrid'de yolları bloke etti. İklim aktivistleri Madrid'in en büyük alışveriş caddesi olan Gran Via'yı öğleden sonra 2 saat boyunca kapattı. İklim krizine karşı acil eylem çağrısı yaptı. Bayraklar, davullar, danslar, sloganlarla büyük ilgi toplayan yok oluş isyancılarına eylem nedeniyle trafiğe kapanan caddede aralarında turistlerin de olduğu büyük bir kalabalık eşlik etti. 200 kadar aktivistin gerçekleştirdiği eylem ünlü. Grup B.G.'sin Staying Alive yani Hayatta Kalacağız dansı devam etti. Otomotif Distribütörleri Derneği Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini yayınladı. Derneğin verilerine göre Kasım ayında Türkiye otomobil pazarında 23 adet elektrikli 1634 adet de hibrit araç satışı gerçekleşti. Yılın ilk 11 aylık döneminde gerçekleşen toplam elektrikli otomobil satışı sayısı 176, hibrit araç sayısı da 10.322 oldu. Türkiye'de durum böyleyken Birleşik Krallık'ta ilk defa geçtiğimiz Kasım ayında satılan yeni otomobillerde hibrit ve tam elektrikli araçların pazar payı üst üste 2 ay boyunca %10'u aştı. Birleşik Krallık Motor Üreticileri Derneği'nin Verilerine göre Kasım ayında ülkede bir yılın aynı döneminde %1,3'lük azalışla 156.621 adet otomobil satıldı. Derneğin verilerine göre bu dönemde 2018'in aynı dönemine göre %228,8 oranında artışla 4.652 adet tam elektrikli araç ve %34,8 artışla 4.362 adet plug-in hibrit araç ve %15'lik artışla 7.038 adet hibrit araç satıldı. Bakın tam elektrikliyi karşılaştıralım. Bizde 176, İngiltere'de 4.652. Türkiye ile gerçekten gelişmiş bir ülke arasındaki politika farkının yarattığı olumsuz uçurumu burada görüyoruz. Global Oil and Gas Network tarafından hazırlanan petrol, gaz ve iklim, petrol ve gaz endüstrilerinin genişleme planlarının küresel emisyon limitlerine uyumluluğuna dair analiz isimli bir rapor Madrid'de sunuldu. Petrol ve gaz endüstrisinin gelecek 5 yıldaki genişleme planları incelendiğinde raporda sektörün yeni projelere 1.4 trilyon dolar yatırım yapacağı belirtiliyor mevcut doğalgaz ve petrol çıkarımının ve kullanımının dünyaya endüstri öncesi döneme göre 1,5 derece ısınmanın üstüne götüreceği ve karbon bütçesinin tükenmesiyle 2 dereceye ulaşabileceği belirtiliyor. Evet, onun için hızla 2 derecenin üstüne çıkmamak için fosil yakıtlardan tamamen çıkmak gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği